Almanya ve Fransa resmen mahkemede şahsıma ilişkin yargılama başlatmıştır. Diğer birçok ülke, hakkım olduğu halde iltica başvurumu peşinen reddetme haksızlığını sergilemiştir. Genelde psikolojik bir yıpratma kampanyası yürütülmüştür. Tüm bu gelişmelerin altında 15 Ağustos hamlesinden sonra TC ile giriştikleri çok çirkin, maddi çıkar ilişkilerine dayalı, sessiz ve gizli anlaşmaları yatmaktadır. Çok iyi biliyoruz ki Türk hükümetleri neredeyse Türkiye'nin yarısını Avrupa ülkelerine peşkeş çekerek PKK'den uzak durma ve özgürlük savaşını terörist saydırma tezini kabul ettirmiştir. Avrupa hükümetlerinin gizledikleri ama şahsımda açığa çıkan bu çıkar ilişkileri olmasaydı benim hemen siyasi iltica hakkını almam gerekirdi. Avrupa hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu çıkar ilişkileri nedeniyle açıkça çiğnenmiştir. Avrupa dışına kaçırılmam, böylelikle Avrupa hukukunun kapsamından çıkarılmam hedeflenmiştir. Kenya'ya sürülmem bu iğrenç çıkar bağlarından ötürüdür. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerçekten Avrupa hukuk normlarına ve sözleşmelerine bağlıysa bu hukuk dışılığı reddetmek durumundadır. Roma istinaf ve Atina ağır ceza mahkemelerinin fiili bir anlamı olmasa da verdikleri olumlu karar ahimi de bağlamaktadır. Bu kararlar hem siyasi ilticacı olduğumu kabul etmekte hem de beni Avrupa topraklarında özgür saymaktadır. Yine bu kararlara göre İmralı'daki yargı ve infaz süreci Avrupa hukukuna tümüyle aykırıdır. Olmamış sayılmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nden beklenen Avrupa hukukuna göre Avrupa topraklarındaki özgür kalma hakkımı, Atina ve Roma Mahkeme kararları, bana tanıması İmralı'daki hukuk dışılığı reddedip eğer bir yargılama gerekiyorsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birinci daire kararı onun adil ve tarafsız olmasının yolunu açabilmesidir. Bu temelde olumlu bir karar çıktığında ancak Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine göre hareket edilmiş olacaktır. Aksi halde yüce mahkemede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük bir siyasi komplonun aleti olmaktan kurtulamayacaktır. Savunmamın ağırlıklı bölümünü Avrupa uygarlığının açıklamasına vermem bu nedenledir. Bu uygarlık bizi yok ediyor. Siyasiler birkaç yıllık iktidarları ve efendilerinin kar hatırı için hiçbir halkın tarihten silinmesini kendilerine temel kaygı konusu yapmazlar. Bunu biliyoruz. Ama hiç olmazsa, zerre kadar adalet varsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir kurum, bireysel boyutlu yargılama gibi en kandırmaca yolu bir tarafa bırakıp Olup bitenin özüne ilişkin bir karar vermeli, en azından objektif, gerçekçi ve çağdaş bir yargının nasıl mümkün olabileceğini göz önüne getirerek karar geliştirmelidir. TC bir savaş tarafı olup, ki bunu bütün dünya biliyor ve kendisi de açıkça söylüyor, beni ve örgütümü de en büyük tehlike ve düşman ilan etmişken, nasıl adil ve bağımsız bir yargılama yapacaktır? Mahkemenin buna aklı nasıl eriyor... Yoksa başka oyunlar var da biz mi bilmiyoruz? O halde davamı niye kabul etti? Eğer bütün bu sorulara cevap verilmezse, ikna edici biçimde, geriye önceden planlanmış siyasi bir oyunun mükemmelen oynanmaya devam ettiği anlaşılmış olmayacak mı? O zaman bu oyuna kendimi ve halkımı alet etmemek için en azından idrakimin ve vicdanımın gereklerini yerine getirmekten başka çarem kalmayacaktır. Bu gerçeklik savunmanın hukuki olmaktan çok siyasi olarak geliştirilmesi gereğini ortaya koyar. Kürtler ne ulusal ne uluslararası hukukun kapsamında ele alınan bir halktır. Avrupa Birliği hukukunun ısrarla bireysel boyutu dayatıp bunun altındaki tarihsel toplumsal gerçeği görmezlikten gelmesinin anlamı hukuki yoldan çözülecek bir sorunun olmadığıdır. Bu anlayış Lozan Antlaşması'ndan beri süre gelmektedir. TC'nin varlığını Kürtsüz kabul etmesi karşılığında İngilizlere Musul-Kerkük bırakılmıştır. TC'nin kapitalizmi sistem olarak benimsemesi karşılığında Lozan'da onaylama sağlanmıştır. Batılı devletler Ermeni, İon ve Asuri'leri birer azınlık olarak kabul ederken Kürtlere ilişkin hiçbir güvence vermemişlerdir. Bu yaklaşım Kürtlerin fiziki olmasa da kültürel ve siyasal olarak silinmesine göz yummak demektir. Batılı emperyalist devletlerin Türk yöneticileri ile son 200 yıllık süreçte girdikleri ilişki, çelişki ve çatışmaların sonuçları çok iyi irdelenmek durumundadır. Günümüzde Orta Doğu'nun geriliği, demokrasi ve özgürlükten yoksunduğunun temeli bu yıllardaki ilişkilerle bağlantılıdır. Büyük Orta Doğu projesi son 200 yılın kaçınılmaz bir sonucu olarak görülmelidir. İçeriği çok iyi okunmalıdır. Özellikle Kürtler bu projenin en stratejik unsuru olarak kendini her yönüyle değerlendirmek durumundadır. Savunmamın temel hedeflerinden biri de budur. Benim İmralı'ya alınma sürecimle Kuzey Irak'taki Kürdistan Federe Devlet oluşumu arasındaki bağ çok açıktır. TC yetkilileri şu gerçeği çok iyi okumak zorundadır. Federe Kürdistan'ı benim ve PKK'nın tasviyesi karşılığında Kürt feodal Burjuva güçlerine siz hediye ettiniz. Sonuçlarından da sizler sorumlu olacaksınız. Bu, bugünkü İsrail-Filistin çatışmasının temellerine benzeyen bir temel atmadır. Bununla devrimci cumhuriyetçiliğin temelleri aşındırıldığı gibi her tür milliyetçi kışkırtmacılığa uygun bir ortam da oluşturulmuştur. Halklar, yeni milliyetçi kışkırtmalar altında birbirine saldırtılıp hükümranlık düzenleri yeni biçimler altında sürdürülmek istenmektedir. Filistin-İsrail çatışması neredeyse son 100 yılın sorunu haline getirilip Arap halklarının en kötü yönetiminin meşru bir gerekçesi haline getirilmiştir. Aynı oyunun kapsamına şimdi Kürtler alınmakta, alınmaya çalışılmaktadır. İşte bu noktada bana yönelik komplo, uluslararası bir boyut kazandı. Çünkü benim ve temsil ettiğim hareketin varlığı bu oyunlara uymadığı gibi boşa çıkarma potansiyeli de taşıyordu. Kürtlerin kontrolünün hareketimizden alınıp emperyal güçlerin elinde kalınması stratejik önemde görülüyordu. Bunun da Arap, Fars ve Türk ulus devletlerinin terbiyesi sağlanacaktı. Avrupa ve ABD'de on binlerce Kürt bunun için terbiye edilmekteydi. Kendi mentalitelerine uygun bir Kürtlük ısrarla oluşturuldu. Aslında 1945'ten sonra Barzani ailesi yoluyla İsrail'in başlattığı süreç giderek genişledi. Kürtler batının yeni gözdeleri olarak önem kazanmaya bu nedenle başladılar. Orta Doğu'nun fetih gelenekli devletleri de kendi Kürtlerini yeniden ele aldılar. Güvenlik kuvvetlerinin emrinde bir istihbarat ve korucu Kürt ordusu oluşturdular. Üçüncü kısım yoksul ve emekçilerin Kürt grubu ise yurtsever ve demokrat bir çizgide PKK oluşturdu. Böylelikle üç türlü Kürt grubu oluştu. ABD, Avrupa Birliği ve İsrail'e bağlı Kürtler. Bunlar eski feodal aşiretçi üst tabakanın burjuvalaşma yolundaki kesimleridir. Devletlerin para desteğiyle aşiret duygusunu kullanarak etkili olmaya çalışıyorlar. Federe Kürt Devleti şimdilik temel siyasi programıdır. Fetihçi Arap, Türk ve Fars ulus devletlerinin güvenlik kuvvetlerine yine para ve aşiret duygusuyla hizmet veren Kürtlerin hedefi, sadece para ve mahalli otoritedir. PKK ile yurtseverlik ve demokratik duygu ve bilinçle bağlı olanların hedefi ise demokratikleşme ve özgür bir Kürdistan'dır. Bu üçlü ayrışma, yoğun ilişki ve çelişkileri ile birçok oluşuma gebedir. Binlerce yıllık uykudan uyanmış ve hareketli bir sürece girmiş olan Kürdistan, Orta Doğu'nun yeni denge oluşumunda önde gelen aktör durumundadır birçok senaryoda çeşitli rolleri oynaması işlem bile değildir. TC'nin kuruluş sürecinde bir asli öge olarak değerlendirdiği Kürtleri, isyanlar nedeniyle tümüyle kimlikleri altında, hukuk ve siyaset dışında bırakmasının, konjektürel, dönemsel açıdan bir anlamı olsa da, sürekli bir ilke haline getirilmesi, en vahim hata veya yanlışlıklardan biridir. Benim iddiam şudur, emperyal güçler, bu yanlışlığın doğurduğu çelişkiyi, kendi Kürt oluşumlarının lehine kullanıp çıkar uyuşmazlığı içinde oldukları Türk, İran ve Arap yönetimlerini kendilerine daha çok bağlamak, bu olmazsa etkisizleştirmek için benim şahsımda özgürlük seçeneği olan yoksul emekçi Kürtlerin tasfiyesine bilinçli giriştiler. Bu çelişkinin ilk ürünü Kuzey Irak Kürt federe oluşumu teşkil ederken gerisini de geliştirecektir. Türkiye yönetimi, Yanına İran, Suriye ve Iraklı bazı Arapları da alarak Kürtlerin üzerine giderse asıl o zaman tuzağa düşecektir. İran ve Arapların Türk rahatsızlığı tarihseldir ve iyi bilinmektedir. Kürtler, Türklerin üzerine yönlendirildikten sonra bazı tarihsel sorunlar yeniden canlandırılacaktır. Bunların içinde İonya, Ermenistan, Gürcistan, İran ve hatta Toroslara kadar tarihi iddiası olan Arapların iddiaları güncelleşecektir. Bu durumda Türkler 16. yüzyıldaki statüye indirgenecektir. Yavuz Selim'in Kürt politikası bu tehlikeyi bertaraf etmişken Mustafa Kemal Atatürk'ün de 1920'lerde bu tehlikeyi önlemesi Kürtlerle özgürlük ilişkisi temelinde kurulan bu ittifakla mümkün olmuştur. Türklerin Anadolu tarihleri Kürt ilişkileriyle çok sıkı bir diyalektik ilişki içindedir. Bu ilişkinin parçalanması, tam düşman hale dönüştürülmesi, Türklerin ister farkında olsunlar ister olmasınlar en büyük stratejik kayıpları olacaktır. İsyanlarda kusur her iki taraftadır. İlkel ve şoven milliyetçilik, feodal dini gelenekler stratejik bir ilişkiyi anlayıp yürütecek konumda değildiler. Kürt tasviyesine aşırıya gidilmekle stratejik ilişki yok olmanın eşiğine gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü bunu son dönemde görmüşlerdir. Fakat telafisi mümkün olmamıştır. 1950 sonrasında Kürt feodalitesinin yeniden ve soy inkarcılığı karşılığında güçlendirilmesi, stratejik ilişkinin daha da kırılmasına, anlam yitirmesine yol açmıştır. 1980 sonrası aşırı dinci ve Türkçü, Türk-İslam sentezi bu stratejik ilişkiyi tamamen yok saymıştır. Bu durum karşısında batılı güçler ve bölgesel devletler, geleneksel rahatsızlığını PKK'ya göz yummakla göstermişlerdir. Fakat İran ve Suriye'nin kesin desteği de dahil, hepsi Kürt federe devletinin oluşumunda rol oynayarak, tarihsel oyunlarının gündemleşmesi için en önemli adımları atmışlardır. Milliyetçilik bağlantılı Kürt hareketi, Türklerle geleneksel stratejik ilişkiyi tamamen yıkmak durumundadır. Örnek İsrail-Filistin, Rusya-Çeçen ve Balkanlardaki Yugoslavya ayrışmasıdır. Günlük kendini kandırmacı politikalar, tarihsel ilişkinin önemini kavramaktan çok uzaktır. Milliyetçilik ve dincilik hepsinin gözünü kör etmişken, ekonomik ve siyasi rant bir gün ötesini bile hesap edemez hale getirmiştir. Şahsım ve PKK'nin bu oyunda kullanılmaması için gerçekten büyük çaba harcadım. Önümüzdeki dönemde, ABD'nin Orta Doğu projesi kapsamında gelişmeler hız kazanacaktır. Türkiye'nin bu projede hedef mi, ortak mı olduğu henüz net değildir. Sözde projenin en güçlü ortağıdır. 1990'larda stratejik ortaklıktan çok bahsediliyordu. Sonuçlar biraz öğretti herhalde. Türkiye ister hedef, ister ortak olsun. Kesinlikle eski statükoyu sürdüremeyecektir. Eski statükoda ısrar ikinci bir Irak ve Yugoslavyadır. Kaldaki Irak ve Yugoslavya kendi milliyetlerine birçok hak tanıyorlardı. Türkiye'nin şoven kalıpları hepsinden güçlüdür. Halk yıllardır bu şoven kalıplarla beslendi. Devamı halinde kırılma kaçınılmazdır. PKK ile çatışmalar bile bu gerçeği göstermeye yetmiştir. Milliyetçilikle yüklü Kürt-Türk oluşumları tarihsel stratejik ilişkiyi paramparça edecektir. Bana göre bu plan 1950'lerden itibaren bilinçli geliştirilmiştir. Önce Türk milliyetçiliği, faşizme ve dinciliğe tırmandırıldı. Bu tırmandırmalar dış kaynaklıdır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde de Pan-Türkizm ve Pan-İslamizm biçiminde yine dış kaynaklı olarak tırmandırılmıştı. Bu gerçeği en iyi gören Mustafa Kemal Paşa olmuştur. Bu iki ideolojik cereyanı engellemiş, özgürlüğe açık bir yurtseverliğe açılım sağlamıştır. Kürt isyanlarındaki provokatif etkenler işte bu politikayı ve iki taraf arasındaki stratejik ilişkiyi bozmuştur. Aşırı milliyetçilik, Kürtü silebileceğini sanmakla aslında oyuna gelmiştir. Ziya Gökalp gibi milliyetçiliğin babası sayılan bir kişi, Türk Kürtsüz, Kürt Türksüz olamaz diyebilmiştir. 1950'ler sonrası gelişmelerin Kürtlere yaklaşımda yeniden yorumlanması büyük önem taşır. 2000'lerden sonra ise Kürt milliyetçiliği hızlandırılmıştır. Yine dış kaynak etkili olmuştur. Bütün kusurlarına rağmen PKK'nin bölge halklarıyla enternasyonalist yaklaşımı bu oyunu bozmada en temel etken olmuştur. ABD'nin PKK'nın teröristliğini hemen kabul etmesi Türkleri çok sevmesinden ötürü değildir. Bu iddia çatışmayı derinleştirme amacına yöneliktir. ABD ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'a ilişkin yaptıklarının onda yüzde birini Kürt sorunu için yapsalardı aslında Türkiye'ye bir Türkiye katılabilecekti. Bundan uzak duruldu. Adeta tavşana kaç, tazıya tut biçiminde hayvanlara reva görülen bir politika uygulandı. Ranta boğulan ekonomi ve siyasi çevrelerde bu politikaya dört elle sarıldılar. Gelinen nokta Türkiye'nin batımının az öncesidir. Tam bu noktada benim teslim edilmemle kaba bir direnişçilik temelinde ölümüm sonrasında Türk-Kürt ilişkilerinde toptan yıkılış sürecine girilmesi beklenmişti. Kürt hareketinin tüm ipleri bir elde toplanacaktı. Bundan sonrasında ne olacağını bugün daha iyi kestirmekteyiz. ABD ve Avrupa Birliği iyi niyetli de olsa Kürt milliyetçiliğini desteklemekten asla vazgeçmezlerdi. İsrail Orta Doğu'da Kürt milliyetçiliğine kesinlikle muhtaçtır. Batı, Kürt milliyetçiliği olmadan Arap, İran ve Türk ağırlığını istediği noktaya getiremez. PKK'yı kullanış tarzı her iki taraf içinde tuzak biçiminde olmuştur. Yani tazı kovalar, tavşan kaçar politikasında kaybeden her iki taraftır. 1925 sonrasında da böyle olmuştur. 2000'ler sonrasında Kürt milliyetçiliği modern silah teknolojisine kavuştuğunda karşısında zor durulacaktır. Belki her iki taraf da stratejik olarak kazanamaz ama büyük kaybedecekleri kesindir. Geriye kazanan her zaman olduğu gibi emperyal güçler olacaktır. Bu duruma gelişte Kürt milliyetçiliği kadar Kürt inkarcılığı ve hak gaspları da eşit sorumludur. Kürt sorunu 75 yıl çözümsüz bırakılmakla TC ne kazandı? Ki teknolojinin yeni çağında inkarcı politikalarla kazanması şurada kalsın her gün alevlenen bir Kürt-Türk çatışmasına yol açacağını görememek için kör olmak gerekir. Askeri güce bel bağlamanın hazin sonuçları Sovyetler Birliği'nde Irak'ta ortaya çıkmıştır. Şimdiden bile Kürdistan'a yönelik seferler ekonomik krizle eş hale gelmiştir. Kürt sorununun uzatılması, çatışmalı bir konumdan düşürülmemesi ve olası yeni bir savaş sürecine sokulması Türkleri Anadolu'da bin yıldır yaşatan stratejinin ana direklerinden birinin tamamen yıkılması olacaktır. Bunu görmemek için tekrarlıyorum, ya vatan haini ya halk düşmanı olmak gerekir. Hiç kimse korkunç zorlukların, çabanın ürünü olan bir hareketin kendiliğinden teslimini beklemesin. Ben 1998'den beri büyük bir sabırla tarafların tümüne, tüm ülkeye ve halkımıza kazandırabilecek en sağduyulu tavrı kendime ve örgütüme, ...en kapsamlı ideolojik ve politik tutumla benimsettim. Arkadaşların yaklaşımını olumlu bulurken... ...devletin tümüyle ilgisiz kaldığını söylemiyorum. Ama çözümleyici olmaktan uzak kalındığını da belirtmek durumundayım. Daha fazla beklenti durumu süreci tümüyle, boşa çıkaracaktır. PKK Kürdistan'ı ne statükocu devlet gericiliğine... ...ne de ilkel milliyetçiliğe terk edebilir... PKK'nin illa benim de bir devletçiyim olsun biçiminde dayatması olmamıştır. Ama demokratik, özgür bir Kürt ve Kürdistan projesinden de asla vazgeçmemiştir ve vazgeçmeyecektir. Demokratik diyaloğun tarihin en ilerletici, çözümleyici ilişkisi olacağından kuşku duyulamaz. Türk, İran, Arap tarihine derinden bakanlar Orta Doğu'daki statünün hep federasyona yakın olduğunu göreceklerdir. Federasyonun ...kısır çekişmelere yol açmamasının tek yolu ise tam demokrasidir. Tarih bundan daha etkili bir çözümü de şimdiye kadar bulamamıştır. Genelde tüm Kürtleri, özelde PKK hamlesini bölge üzerindeki yeni oyunlara itmemek, tehlikeli konumlara getirmemek için en iyi rolü Türkiye oynayabilir. Tarihine ve özellikle Kürtlerle stratejik köklerine en uygun düşen de bu en iyi rolü oynamaktır. Kürtleri tarihten kazımak ne mümkündür ne de bunun Türklere bir hayrı vardır. Tersine birbirlerine bağlılıklarının hayatiyeti tartışılmazdır. Bu noktadan sonra beklemek, çürümek ve taraflar arasındaki olası olumlu ilişki zeminini daha da aşındırmak olacaktır. Demokratik diyalog olmazsa Kürtlerin tercihi büyük özgürlük hamlesi olacaktır. Savaşın nasıl gelişeceğini ise tarafların dış çevrelerin yaklaşımı belirleyecektir. Türkiye, Kürt sorununu çözmeden Orta Doğu kaosuna iyice girdiğinde ortaya çıkabilecek gelişmeleri önemli değerlendirmek gerekir. Kürdistan üzerinde üç kuvvetin çekişeceği şimdiden açığa çıkmış bulunmaktadır. Birincisi ABD, İsrail ve işbirlikçisi Kürtler. İkincisi Türk, İran ve Arap ocu güçleriyle az bir kısım Kürt milisleri ve işbirlikçi, aşiretçi, kompradar, kurşuva kesim. Üçüncü kesim daha ağırlıklı olup, yoksul emekçi, yurtsever, demokrat halktan oluşmaktadır. Bu tip ayrışma ilk defa gerçekleşmektedir. Statiko hareket eden işbirlikçi Kürtlerin zamanla erimeleri güçlü olasılıktır. Irak'taki Kürtlerin konumundan bu yönlü gelişmeler çıkarsanabilir. Eğer Türk, Arap, İran yönetimleri kendi Kürt reformlarını yapmazlarsa, yurtsever, demokrat Kürtlerle, Emperyalizm işbirlikçisi Kürtler arasında her düzeyde farklı ittifaklar gelişebilir. Sonuçta ABD önderliğinde bütün Kürtler koalisyonda yer alabilirler. Bir uzlaşma imkanı görmezse Türk-İran-Arap yönetimi, PKK önderlikli Kürtlerinde koalisyon güçleriyle ilişkilerini ateşkes ve demokratik çözüm temelinde geliştirmesi beklenebilir. Bu ilişkiden zaten Irak-Arap yönetimi stratejik bir darbe yemiştir. Irak'ı yıkan ABD, İsrail ve Kürt ittifakıdır. Türkiye'nin Kürt çözümünü sürekli erteletmesi, artık Kıbrıs'ta olup bitenden kat ve kat ağır sonuçlar ortaya çıkarabilir. Batılı devletlere sus payı olarak verilen kapitülasyonlar, yaptırımlar artık yeni dönemde işlevsel olamaz. Orta Doğu projesinde Türkiye'nin resmi 1. Dünya Savaşı sonrası Sevr Anlaşması gibi olmasa da dengeler iç ve dış, ürünü olan ulus devlet olarak cumhuriyet statükocu haliyle de sürdürülemez. Türkiye kesin bir geçiş sürecinde olup kaostan nasıl çıkacağı yeni halini doğru kestirmekle bağlantılı olacaktır. Kürtlerle uzlaşma yerine savaş derinleşirse Sevr ve Lozan arası bir durum beklenebilir. Kürt sorununa demokratik çözüm Kürtlerle birlikte Türkiye'nin demokratik Orta Doğu'daki önder rolünü güçlü bir olasılık haline getirir. Aksi halde tarihsel, stratejik bağ tamamen parçalanıp iç Anadolu'ya sıkışması tehlikesi belirecektir. Türkiye'nin hem kısa ve orta hem uzun vadeli gündeminde bu yönlü gelişmeler bazen savaş, bazen hızlı hep ceryan edecektir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Türk-Kürt uzlaşmasının demokratik temelde feodal burjuva feodalizm milliyetçilikten kaynaklanan tehlikelerle doludur, yenilenmesi, Orta Doğu kaosundan tarihsel geçmişe uygun ama bu sefer demokratik özgür birliktelik halinde en güçlü taraf olarak birlikte çıkmalarına yol açacaktır. Aksi halde ikinci İsrail Kürdistan'ı kaçınılmazdır. Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi adil yargılama ve tarafsız bir mahkemenin yolunu açabilecek tarihi bir kararla karşı karşıyadır. Eğer Kürt sorununda demokratik bir çözüm yolunun açılmasında hukuka düşen bir rol olacaksa o da siyasi komplonun bozulmasından geçer. Avrupa Birliği hukukunun barışa yönelik yüzü de bu vesileyle ortaya çıkar. Bu kadar ağır koşullar altında yargılanmanın temelinde Avrupa hukukunun uygulanmaması yatar. Kaçırılma bu hukukun kapsamı dışına çıkarılmak içindi. Bir romana konu olabilecek kaçırılma öyküsü bireysel olmaktan çok öteye anlam ifade eder. Kürt halkının özgürlük mücadelesi üzerinde son çeyrek asırdır batılı devletlerle Türkiye arasında büyük pazarlıklar yapılmıştır. Halkımızın büyük bir yoksulluk ve acı içinde geçen mücadelesi sermaye düzeninin kâr hırsı yüzünden en basit ve hiç de adil olmayan bir biçimde şahsımda bireysel hakların basit bir ihlaline indirgenmektedir. Bu temelde Avrupa Birliği ile TC bir kez daha uzlaşmaya çalışmaktadır. Şahsımda kaybettirilen asıl kesim ise Kürt halkı olacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu oyuna alet olmaması önemlidir. İradem üzerinde nasıl ve ne kadar oynandığı ortadayken hangi hukuki gerekçe ile Türkiye'den bağımsız ve adil bir yargılanma istenmektedir. Kobay hayvanlara bile bu tür bir muamele uygulanmaz. Türkiye'de Özellikle Kürtlere yönelik yargılamanın tepeden inme emirlerle yürütüldüğü herkesçe bilinen bir husustur. Yargı kurumu faşist odakların başında gelmektedir. Kürtlere yönelik yüzüyle en ufak bir hukuki özellik taşımamaktadır. Böylesi bir kurumdan tarafsız ve adil bir yargılama beklemek bana ve halkımıza hakarettir. Adımız, kültürümüz, varlığımız tanınmıyor. Hukuk Kürtleri ve Kürtlüğü yok saymaktadır. Türkiye'nin hukuki gerçeği buyken nasıl adil ve tarafsız yargı beklenebilir Beni uluslararası hukuka göre yakalamadılar Avrupa hukuk alanında ben kendi irademle mi Türkiye'ye teslim oldum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birinci dairesi Çocukların bile gördüğü bu gerçeği en aşağılık yöntemlerle kaçırılmayı nasıl tespit edemiyor Geriye tek bir izah yolu kalıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 20 yılı aşkındır Kürt halkına yönelik asimetrik savaşta Avrupa sermayesinin Türkiye'den sağladığı karlar karşılığında sistem adına borcunu ödemektedir. Asıl adil olmayan ve tarafsız bir yargılamanın yolunu kapatan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birinci dairenin kararıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük daire bu kararı bozarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gereğini yerine getirmelidir. O zaman gerçekten tarafsız ve adil bir yargılamanın yolu açılacaktır. Kürt halkının yaşadığı büyük acı ve kayıpların bir nebze de olsa telafi edilmesi imkanı doğacaktır. O zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda hukuka bağlı bir ülke olma şansı da gerçekten doğmuş olacaktır. Avrupa hukukuna bağlanmış bir Türkiye, barışın da temel bir garantisi olacaktır. Bütün bu gerekçeler... Avrupa'nın savaşlarla dolu geçmişinin bir öz eleştirisi olarak doğan, barışın ve insan haklarının en yüce erdem olarak kabul edildiği, Avrupa Birliği'nin, hukukun ve demokrasinin sarsılmaz kalesi olduğunu kanıtlayacaktır.